Hay hak diye başlayalım söze. Başlayalım acayipat. Nasınsın Kara Gözüm? İyidir iki gözü. Verdiğim filmi izledin mi? Yo, kömür dolandırıcıların yaptıklarını izlemekten ona sıra gelmedi. İlahi Kara Gözüm. Böyle bir dalaver olur mu ya? Doğru diyorsun ama daha ne sahtekarlıklar var Kara Gözüm? Taşı boyuyarak kömür diye satanları duydun mu? Duydum duydum. O da bu filmin birinci bölümü. Söz sahtekarlıktan açılmışken... ...beni çok şaşırtan bazılarından bahsedeyim sana. E bende de var biraz, merak etme. Devam et bakalım. Pahalı ama bayatlamış balıkların gözlerini çıkartıp... ...yerine ucuz taze balıkların gözlerini koyuyorlarmış kara gözüm. Ayrıca ucuz olan barbun balığını... ...pahalı olan kaya barbununa benzetmek için de boyuyorlarmış. <gülüyor> bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bayat balıkların kulaklarını taze görünmeleri için kırmızı çini mürekkebiyle boyayanlar da varmış zavallı balıklar ne çekmiş canilerin elinden sadece balıklar mı hayvanların tüylerini boyayıp da daha pahalıya satmaya çalışanlar arasında da bu ülke yani birileri kalkıp Ankara kedisine mavi lens takıp van kedisi diye satarlarsa hiç şaşmam vallahi şaşma kara gözü vah zavallı kedi vah vah cinem vah Neyse Allah korusun diyelim. <gülüyor> bu konuyla ilgili bir fıkra vardı. Nasıldı başa hatırladım. Dinle bakacağım at. Bir köye Amerikalının biri gelmiş. Demiş ki köylüye: "Şu ormandaki maymunları bana toplayın size maymun başına tam 30 dolar vereceğim." Köylüler bu haber üzerine toplamışlar maymunları, almışlar paralarını. Ormanda tabii maymun hayli azalmış. Amerikalı yine gelmiş. Yine toplayın maymunları size maymun başına bu sefer tam 50 dolar vereceğim demiş. Köylüler tabi sevinçten havalarda. Çıkmışlar tekrar maymun avına. Toplamışlar hayvanları. Almışlar paralarını. Bir süre sonra Amerikalı'nın yardımcısı gelmiş. Şu an patron başka bir işte. Yerine ben bakıyorum diye. Sonra eklemiş. Patron fiyatı 75 dolara çıkardı. Hemen toplamaya başlayın. İyi de demiş köylüler... Köyde maymun kalmadı. Bunun üzerine yardımcı, elimdeki maymunları size altmış dolara satayım. Siz de patron geldiğinde onu yetmiş beş dolara satarsınız. Tamam demiş köylü. Ellerindeki avuçlarındakini vermişler. Sonra beklemişler ki patron gelsin diye. Ama o günden sonra ne Amerika'ya rastlamışlar ne de yardımcısına. Gitmiş dolarlar sene Gitmiş ki ne gitmiş. Yahu nedir bu hayvanların insanlardan çektiği? Sorma Karagöz'ün. Hayvanı çekiyor da insanı çekmiyor mu? Önceki yıllarda bayanlar arasında yapılan koşma yarışına katılan bir sporcunun sonradan erkek olduğu anlaşılmıştı. <gülüyor> Pes doğrusu. Sen erkek olacaksın. Kadınım diye milleti kandıracaksın. Dalaverinin böylesi görülmediği. Ya, ya böylesi? Gelelim ekmekle ilgili sahtekarlığa. Bazı fırınlarda üretilen ekmeklere mısır ekmeği görünümü vermek için boya kullanmışlar. Ekmeğe bile el atmışlar ha. Öyle Karagöz'üm. İyi ki bunlardan biri başıma gelmemiş Acıvan. Yoksa kafa göz giderim yapana. Şimdi de burada oturamazdım vallahi. Allah kimsenin başına vermesin Karagöz'üm. İyi de Hacıvan her şeyin sigortası var da... ...bu sahtekarlığa karşı bir sigorta yok mu yahu? Var da Karagöz'üm dolandırıcılar bu işe de el atmışlar. Hay Allah müstahakınızı versin. Amin Karagöz'üm amin. Neyse bu sohbetin de geldik sonuna. Günümüz gecemiz Pakova